8. sohbet Mürâiilik Bu konuşma Hicret'in 545. yılında Şevval ayının 19. günü Salı akşamı medresede yapılmıştır. Mürâi'in elbisesi temizdir. Fakat Kalbi pistir, necistir. Mübah olan yani yapılmasında da, yapılmamasında da herhangi bir mahsur bulunmayan hususlarda zahitlik gösterisinde bulunur. Buna karşılık çalışması gereken yerlerde çalışmaz, tembellik eder. Dinini satarak geçinir. Takva sahibi olmaz, şüpheli şeylerden sakınmaz. Açıkça haram yemekten çekinmez Yaptıklarını avam tabakasından gizli tutar Buna karşılık seçkinlerden bir şey gizlemez Bütün zühtü ve taati görünüştedir, zahirdedir Dışı mamurdur, içi ise haraptır Yazık sana İzzet ve Celal sahibi Allah'a kulluk Gerçekte kalbidedir Kalıpla yani bedenle ve şekille değildir Allah dostluğu ile alakalı ne varsa Hepsi de kalbe Öze ve manaya taallük eder İçinde bulunduğun halden sıyrıl Ta ki İzzet ve Celal sahibi Allah'tan Sana bir elbise alayım Öyle bir elbise ki onu hiçbir şey eskitemez. Sen halihazırda hazırda içinde bulunduğun elbiseyi soy at ki o seni giydirsin. Sen gizet ve celal sahibi Allah'a karşı olan vazifelerin hususunda tembelliği bırak. Bu husustaki tembellik elbisenden soyun. Halk ile beraber bulunma elbiseni çıkar. Onlarla Allah'a şirk koşma elbisesini çıkar, ihtiras elbisesini, ahmaklık, gevşeklik elbisesini, ücub, kendini beğenmişlik elbisesini, nifak, ikiyüzlülük elbisesini çıkar, at. Halkalar arasında muteber insan olma hevesini at. Onların sana teveccühlerini, sana hediyeler vermelerini, izzeti ikramlarda bulunmalarını arzu etme. Bu duyguları üzerinden soy ve at. Dünya elbisesini çıkar at. Ahiret elbisesini giy. Kuvvetinden, kudretinden, gücünden, izzetinden, kereminden sıyrıl. Kuvvetsiz, kudretsiz olarak. Sebeplere dayanmayarak Mahlukattan hiçbir şeyi Ortak koşmayarak Şirk koşmayarak Kendini izzet ve Celal sahibi Allah'ın huzuruna bırak Bunları yaptığın an Allah'ın lütuflarının Senin etrafına gelmeye başladığını Rahmetinin seni sardığını Nimeti ile Minnetinin seni bürüdüğünü ve Seni Allah'ın Bütün bu lütuflarına Bağladığını görürsün Allah'a koş Sensiz ve senden gayrisiz Ona dön. Ona var Masivadan tamamen kopmuş ve sıyrılmış olarak ona git Yalnız başına Ve masivadan Tamamen ayrılmış olarak Ona git Ta ki seni toplasın ve Zahir ve batın kuvvetlerine ulaştırsın. Zahir ve batın kuvvetlerinde seni birleştirsin. Tek başına ve masivadan sıyrılmış olarak ona git. Ta ki eğer bütün mümkünler alemini Senin üzerine kapar ve Bütün ağırlıkları üzerine yüklerse Bundan hiçbiri sana zarar vermesin. Bilakis bu durumda seni korusun. Kim ki tevhid eliyle insanları, zühd eliyle dünyayı, rabet eliyle de masivayı yok eder ve bunlara güvenip bağlanmaktan kendini korursa, Behemhal kurtuluşa ermiş, dünyanın da ahiretinde hayırlı nasibini almış demektir. Siz ölmeden önce nefslerinizi Hevai arzularınızı Şeytanlarınızı Öldürmelisiniz Size bilinen ve Herkese şamil olan ölümden önce Hususi ölüm gerek Siz Ruhun bedenden ayrılması Manasındaki ölümden önce Kendinizde mevcut Bazı kötü hasretleri Öldürmelisiniz Nefslerinizi Hevai arzularınızı, şeytani heves ve duygularınızı öldürmelisiniz. Ey ahali! Geliniz benim söylediklerime icabet ediniz. Zira ben izzet ve celal sahibi Allah'ın davetçisiyim. Sizi O'nun kapısına çağırıyorum. O'na itaate çağırıyorum. Kendi nefsime çağırmıyorum. Münafık halkı hiçbir şekilde izzet ve celal sahibi Allah'a çağırmaz. O hep kendi nefsine çağırır. O hep hazlarının talibidir, zevklerin talibidir. O hep alma taliptir. Hep dünyalık peşindedir, dünyaya taliptir. Ey cahil sen bu söylenenlere kulak asmaz Kendi nefsin ve hevayi arzularınla yine kendi köşende baş başa oturursun Halbuki sen önce şeyhlerin, mürşitlerin sohbetine muhtaçsın Nefsini, hevai duygu ve arzularını, masivayı Allah'tan başka her şeyi öldürmeye muhtaçsın Önce onların yani şeyhlerin, mürşitlerin, büyüklerin kapısına git. Oradan alacaklarını aldıktan sonra gel. Kendi köşende İzzet ve Celal sahibi Allah ile baş başa kal. Bunları tamamen yaptıktan sonra artık sen İzzet ve Celal sahibi Allah'ın izniyle. insanlar için bir deva. Bir hidayetçi, bir mürşit olursun. Halbuki şu anda senin dilin takva sahibi. Fakat kalbin facir kötü. Dilin izzet ve celal sahibi Allah'a hamd ediyor. Kalbinize ona itirazlarda bulunuyor. Dışın Müslüman, için kafir. imansız. dışın muvahhid tevhid eylek. İçin müşrik Allah'a eş ve ortak tanıyacağım din görünüşte Dindarlığın görünüşte İçin ise harap, perişan Tıpkı duvarlarının dış yüzü bembeyaz bir hela Yahut mezbele çöplük üzerine yığılmış bir yemek gibi Sen böyle olmakta devam ettiğim müddetçe Şeytan senin kalbinde çadır kurar ve orayı kendisine mesken edinir. Mümin önce batının imarı ile işe başlar. Önce içini düzeltir, sonra da dışını. Tıpkı ev bina etmekte olan bir kişi gibi ki o önce evin içini düzene koyar. Masrafları ve emeği oraya harcar. O sırada kapı henüz bakımsız ve haraptır. İçini tamamen düzene koyup güzelleştirdikten sonra ise sıra kapıya gelir. Bu sefer onu yapar, düzene koyar ve güzelleştirir. İşte bu bahiste de durum aynıdır. Önce izzet ve celal sahibi Allah ile ve onun rızası ile işe başlanır. Daha sonra da onun izniyle. Diğer insanların irşadına denildir. Başlangıç, ahiretin tahsiliyle başlar. Ondan sonra da dünyevi kısmetlerin nailiyetine yönelmek gelir.